Erhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Buyurun efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler. Sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah. Ben bir sorum vardı hocama. Buyurun. Şimdi bu kışın avcılık günah mı? Tekrarlayabilir miyiz? Kışın avcılık günah mı? Ha, evet. Kışın avcılık yapmak. yani. Avcılık ve kışın avcılık farklı mıdır? Evet ne? avcılık bir zevk işi galiba. Ben o işin bir türlü zevkini tadamadım. Ya bana hiç cazip gelmiyor avcılık ama o avcılık anında o sahada üşümek onlara o kadar zevk veriyormuş ki. Böyle anlatıyorlar. Zaten avcılık atıcılık diye ismini kendiler koymuşlar. Bazen de atıyorlar tabii. Yani bir attım <gülüyor> üç tane vurdum gibi bu atıcılık kısmını atıcılık, herhalde doğru. teşkil ediyor. <gülüyor> Şimdi kışın avlanıyorsunuz niye? Zavallı hayvanlar yem için bir şeyler yemek için dışarı çıkıyor. Siz bu halden istifade ederek bu hayvan cazları vuruyorsunuz. İhtiyacınız mı var mesela tavşanı vurdunuz yiyecek misiniz? Falanca kuşu vurdunuz yiyecek. Vallahi hocam zevkine yapıyoruz. Yani zevkine bir hayvanı öldürmek ne kadar makul olabilir? Merhamet dini olan İslam'ın olaya bakışı buradan değerlendirilir. Hı hı. Ya ihtiyacınız varsa tamam. Değilse bunu, efendim zevkim böyle, bu işten hoşlanıyorum, yaptığınız işine Bir hayvanın hayatına son vermek. Dolayısıyla alimler ihtiyaç olmadıkça, yani o hayvanın etine ihtiyacınız yoksa, yeme ihtiyacınız yoksa, Avlamanın mekruh olduğu kanaatındadırlar. Ancak devlet size belirli tarihlerde avlanamazsınız diyorsa o zaman yasak tahrime doğru gider. Yani Bahri harama mevcut. yakın Hı -hı. bir hal ortaya çıkar. Yani şu mevsimde avlanmayacaksınız. O, o devletin bir takdiridir ona uymanız mutlaka gerekiyor. Ancak avlanabileceğiniz mevsimde e ihtiyacınız varsa yani onu yemeniz gerekiyor yoksa aç kalırsınız böyle bir durum varsa avlanın değilse sırf zevk için keyif için avlanmak e, alimler tarafından hoş karşılamamıştır.